Bir Kış Masalı Yazan Sema Göktaş Dramatürk Selma Fındıklı Yöneten Erdal Küçükgönürcü Yapımcı Metin Öztekin Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar Ramazan Selçuk Özdoğan, Zeliha Tülay Bursa, Umut Zeynep Yasa, Saide Ümit Sergen, Speaker Rahmi Aygün. Kalın selecek diye bizimki sabahlara kadar Tezgah başında parmak çürütüyor Su ver bana içim yanıyor Sanki kalkıp kendisi sağlamıyor. Çocukcağız dayanamadı kalktı Dersi bölündü yavrum Ben şimdi ona sormaz mıyım Anne sen niye kalktın işinin başında Ver şu suyu bana Ben götürürüm sen dersinin başına hadi yavrum. Niye ne gerek var anne ben götürürdüm. Hadi Umut bak hadi diyorum git çalış. Sabah ne kaldı yarın erken kalkacaksın. Okulların tatil edilme olasılığı varmış. Az önce radyodan duydum. Hey, kara baksana göz gözü görmüyor. O senin dediğin ilkokullar güzel gözlüm. Üniversiteler öyle kolay kolay tatil etmezler. Hadi dersinin başına. Hem radyoyu buraya getir artık biraz da ben dinleyeyim. Tamam ama yine kavga etmeyin olur mu? Bu gidişle seninle kavga edeceğiz. Hem babaannem de uyanır. Ondan sonra işin yoksa sabaha kadar avut. Umut! Kuyuya mı düştün kızım? Geliyorum baba. Ver şu suyu. Öf anne. Şimdi babaannem de uyanacak. Bana bak. Alacağım sopayı elime artık. Umut! Yatmadın mı sen? Eyvah şimdi yandık. Azıcık dersin vardı da babaanne. Yarın sınava gireceğim de. Ay rüya görüyordum ne güzel. Ak yol yaylasından kara bebek bağına çıkıyormuşum. Her taraf ak nergisle dolu. Ay saat kaç kızım? O lamba öyle yanar durur mu? Aman uykum kaçtı işte. Ben senin gibi miyim? Ben senin gibi miyim? Senin yaşın kaç, benimki kaç? Senin yaşın kaç, benimki kaç? İşte uykum kaçtı. Bana bak, sen ne mırıldanıp duruyorsun öyle bakayım? ha? Al işte, olan uykum kaçtı. Öf! Ef ya! Saat kaç? İkiye geliyor. Oh, daha erkenmiş. Ya. Radyoyu kapattın mı? Annem istedi de ona verdim. Aa, karıştırma deseydin. Bir şey değil ayarı bozuluyor. Ay, benim karnım acıktı. Eee? Akşamdan yemek kaldı mı acaba? Ama babaanne. Ah, mutfak soğuktur şimdi. Ay, buz gibidir. Sakın yataktan çıkma. Burası da çok soğuk. Ben Ay. bile battaniyeden burnumu zor çıkarıyorum görmüyor musun? Kızım ben babana az demedim. Oğlum kaloriferli ev tut yok ille burnunun dikine gidecek Rahmetli babacığına çekmiş Ay ben seni meşgul etmeyeyim madem yarın sınavım var kızım e ee, annen de kaloriferli ev pahalı diye tutturunca burayı kiraladılar işte Hiç İstersen gidip yiyecek bir şeyler getireyim İstemem ben öyle dedim geçti Ay ben romatizmalarım diyorum annem pahalı diyor kızım e ee, ne de olsa el kızı 20 yıldır bana bir kere anne demedi. Sayda anne aşağı, sayda anne yukarı. Sen alınma sakın. Ne yapsan onlar el. E ee, sen neden sobalı odada çalışmıyorsun? Ha? Bu vakitten sonra da gitme artık. Benim yalnız canım sıkılır kızım. Hiç değilse elektrik sobasını getirseydin ha? Elektrik sobası annemdi Atölyede çalışıyor. E, sobalı odada da babam var. Aa, annem çalışıyor mu dedi? Bu saatte mi? Hı. Allah Allah tövbe tövbe. Aman bu kadar hırs iyi değil. Bak işte şuraya yazıyorum. İnsanın başına dert getirir hırsın böylesi. İnşallah ona çekmemişsindir. <gülüyor> ah ah inşallah. inşallah. Korkarım i̇nşallah çektim ya. babaanneciğim. Baksana ah. ben de bu saatte uyanırım. Ay. Karnım gurulduyor En iyisi ben sana yemek hazırlayayım Sen benim gönlümden geçeni bilemezsin şimdi Aman mutfakta ne soğuktur ama Annenden sobayı istesen verir mi acaba? He? Babaanne kadıncağızın soğuktan parmakları uyuşuyor orada Sen neler düşünüyorsun? Yemek yiyinceye kadar canım Ben kaç yaşındayım o kaç yaşında Kemikler mişiyor benim Ben kaç yaşındayım o kaç yaşında Kemikler mişiyor benim Git sobalı odada ye yemeğini. Akıl var, mantık var babaanne. Olmaz. Ramazan'ın uykusu hafiftir. Çıpt duysa uyanır yavrum. Ah ah. Ben onu pamukların içinde büyüttüm. Ramazan'ın ah. zaten uyanık babaanne. Televizyon seyrediyor. E ee, daha ne? Dikkatimi dağılsın şimdi. Allah bismillah. Varayım atölyeyi, sobayı isteyim annenden. İsteyenin bir yüzü kara. Babaanne. Vermeyin. Babaanne acımasız bir insansın Sen dur bari ben söyleyeyim Eee ne zaman yatacaksın anne? Ay, yine mi sen? Ne yapacaksın sen beni hiç uykum yok Daha çalışırım Düzleri pek oturamıyorum tezgaha Hı, Babaannem uyandı Uyandı mı gözün aydın ne yapıyor? Beni çekiştiriyor? Yok, pek sayılmaz. <gülüyor> Saklama, ben onu bilmez miyim? Aa, çok soğuk değil mi? Öyle ama çalışmak zorundayız hepimiz. Ne diyorum biliyor musun Umut? Hiç değilse sen okudun. Yani çektiklerimiz boşa gitmeyecek. Biliyor musun anne? Ne zaman seni düşünsem hep bu tezgahtaki halin gözümün önüne geliyor. Sanki evin diğer taraflarında hiç yokmuşsun Hı. gibi. Ben en çok burada görüyorsun da ondan. Eee bunca zaman boşuna mı dirittim Umut okuyacak diye? Şu herekede doğukta Halı dokumayı öğrenmeyen kız var mı? Sana bir ilmek bile halı dokutmayışım neden? Neden bu işi öğrenmeni hep engelledin? İpek halı tezgahtan 4-5 yılda ancak çıkar İpek halı bu Nazlı, Nazenin, Pahalı Bir gören bir daha döner bakar Hele hereke halısına Öyle herkesin gücü yetmez almaya Bizim gibilerin hele hiç yetmez Biz ancak Başkalarının halılarını dokuruz. Sen doğalı bu dokuduğun beşinci halan. Onları çocuğum gibi alışır Ne var ki Daha doğmadan satılmıştır her biri Gözü yaşlı baka kalırım arkalarım Hı, Ben okulumu bitireyim hele Ondan sonra artık sadece kendin için dokuyacaksın anneciğim <gülüyor> Bir de kızın için Hı. Söz veriyorum sana <gülüyor> İnanıyorum yavrum Hiçbir şey boşuna değil Ben bu tezgahın başına oturuyorum ya Kalkıncaya kadar hayal kurarım Ama ne hayaller ...hiç bilemezsin güzel gözlüğüm. Onun için el ayak de ...tezgahımın başına otursam diye fırsat kollarım. Annem benim güzel annem. Aa, güzel gözlü ee, Sen buraya neden geldin? Ee, Hiç. Hala çalışıyor musun diye bakayım dedim. İyi işte baktım şimdi dersine dön. Öyle kara tipiye de güvenme. Yarın sınava girecekmiş gibi çalış. Ah, şimdiki aklım olsaydı ben böyle talı kezgahlarına mahkum olur muydum? Şiş gitti gelmez, kebap gitti gelmez. Hani sobayı alıp gelecekti? Ne ha? sobası saydı anne? Şey anne, elektrik sobası canım. Mutfağ buzda mı gibi? Ay, zaten romatizma ağrısından duramıyorum Babaannem acıkmıştı anne Yemek yiyecek Babaanne sen yatağına dön ben şimdi sana hazırlar getiririm He şu mesele Tamam sobayı alsın da ne yiyecek Aa, Nasıl ne yiyecek Akşamdan yemek kalmadı mı Ne zaman kaldı ki Yaptığım yemekle zaten zor doyuyoruz Eyvah! Ama ekmek vardır Şey babaanne Yarım ekmek vardı ben az önce onunla sandviç yaptım ee? Yedim Tamam Düşüncesiz a, Niye öyle söylüyorsun çocuğa Ders çalışıyor Tabi yiyecek Biraz zeytin var Ne yiyor Ekmek olmadıktan sonra Baba anne Gel ben sana güzel bir bulgur pilavı yapayım Niye sen yapıyormuşsun Hem neyle yapacaksın Yağ mı var Ah anacığım Ah yağ bile yok Ölmüşüz biz ölmüşüz Hiç insan tedarikli olmaz mı ha? Hani bu mutfağın tarhanası Eriştesi Işık sabahlara kadar halı dokuyacağına Mutfağınla neden ilgilenmiyorsun? Neyle ilgilenecek babaanne? Ay sonu, ekmek parasını zor buluyorlar Sanki bilmiyormuş gibi Hadi hadi yürü mutfağa gidelim bir şeyler uydururuz Beni büsbütün uyku tutmaz artık Ekmek yok Yemek yok Yağ yok ah, Kıtlık zamanları gibi Siz kıtlığı nereden bileceksiniz kızım? Ne oluyor burada? Hah, i̇şte evlatçığımı da uyandırdılar Bir sene eksiktim Sahide anne acıkmış Sesiniz yedi sokak öteden duyuluyor. Ayıp denen bir şey vardır Cık, Ayıp duyana bakın Aa, Bu evde düzen diye bir şey yok ki oğlum Hiç akşamdan yemek atmaz mı Ay, Böyle kışır hışır sabahlara kadar tezgah başında Bu evin biti bereketi olur mu öyle oğlum Yine mi acıktın anne Aa, Yine mi ne demek Ders sizin gibi miyim ay oğlum Ben hep az az yerim az az <gülüyor> Onun için de işte böyle çabucak veririm Eyvah ne yapacağız şimdi? En iyisi yatıp uyumak anacığım Hem yatarken yemek yersen kötü rüya görürsün Çocukken sen hep böyle derdin unuttun mu? Aa, çocuk mu avutuyorsun? Bak nasıl karnım gurulduyor Sahide anne sen iyisin hep sobalı odada ya. Hem Umut tek başına daha iyi çalışır Herkesin derdi çeşit çeşit Kuzum beni başınızdan atmak istiyorsanız açık söyleyin Gideyim bir huzur evine Siz de rahat olun bende O ne biçim söz anacığım Zeliha öyle mi dedi Baksana bu evde yiyecek bir dilme ekmeğim yok Kalmamış Kısmetim kesin Ay anne nereden neler çıkarıyorsun <gülüyor> İleri geri konuşmayın sizde Ben gidiyorum burası soğumaya başladı Dur biraz Umut Komşu uyanık mı acaba? Git bak Ali amcanların ışığı var mı? Oho, balıkçı adam bu saatte kalır mı? Bu havada da balığa çıkmamıştır artık. Herkes fırslı olacak değil ya, mecbursa çıkmıştır. Herkes onun eline bakıyorsa, kar da yağsa gidecek, fırtına da olsa. Onların ışığı ancak mutfak penceresinden görülüyor. Ben de gideyim bakayım ne varmış mutfakta. Mutfakta mutfak diye tutturdular. Aklımı da alayım gelin hanım Onsuz beni uyku tutmaz Ay, İlle mırıl mırıl Kulağımın dibinde olacak. İnşallah dili bitmemiştir Ay. Beklesene kız Ben seninle bir miyim Senin yaşın kaç Benim yaşım kaç oh, Hiç bu kadar kurumamıştık Ne olacak halimiz Allah bizi acısın Üç aydır kira veremiyoruz. Bakkal veresiyeyi çoktan kesti. Yarına ekmek alacak para yok. Olanı kıza yol parası diye verdim. Alacağımdan beri... ...inşallah kar yolları kapatır... ...okullar tatil edilir diye dua ediyorum. Sus, sus. Şimdi annem... Ama duyacak. duyarsa duysun. Umut duyacak demiyorsun ama. Annenin umurunda mı sanki? Yaşlı kadın. Laf anlatmak ne kadar zor. de neyi biliyorsun. Yavrum, son paramızı ona mi biz eminim okula bile gitmezdi. Niye bana söylemedin? Ne söyleyecektim? Durum ortada değil mi, bilmiyor muydu? Hani İbo'dan para alacaktın? <gülüyor> Geçen hafta aldım. O da binbir nazla veriyor. Veriyor da, hayrına mı veriyor? Sabahlara kadar onun için çalışmıyor musun? Onunla Aydan ya diye anlaştık. Böyle hesapsız para isteyince kızıyor tabii. Halı işi eskisi gibi değil artık. Fabrika halısı alıyor herkes. E İbrahim de haklı. İyi bu hakkı da biz haksız mıyız? O da biliyor. Bu böyle gitmeyecek. Nasıl olsa bir iş bulacağız. Sesini yükseltme. Eh. Nazlansa da veriyor işte. O da olmasa. Bir haftadır ne yedik içtik sanıyorsun? Ters ters konuşma Zeliha. Bir hal çaresi düşünelim. Ne düşüneceğiz? Bu havada kurtlar bile dağdan iniyor. Örtü böcek bile yiyecek bulamıyor. Annen haklı. Biz ölmüşüz. Sus kadın sus. Ben demedim mi <gülüyor> mutfakta tam takır Ay, O da ne Ay. Işıklar kesildi Yeter yavaş, yavaş, yavaş yeter yeter artık Anne ne oluyorsun alt tarafa elektrik kesildi Birazdan gelir Dayanamayacağım <gülüyor> artık Mum var mı bari Ne yapacağız Mumu anne Şimdi elektrikler gelir <gülüyor> Soba da söndü burası bu sahneye dönecek Yine ellerin uyuşacak anne Hadi hep beraber sobalı odaya gidelim Bak bu iyi bir fikir Hadi Zeliha hem bu vakitten sonra çalışma artık Keşke bir iki mumumuz olsaydı. Hiç değilse Umut'a yetecek kadar. Hmm, soba ne güzel yanıyor. Görünüşü bile insanın içini ısıtmaya yeter. At şu perdeyi kızım. Ay, sanki saklayacak bir şeyimiz varmış gibi sabah akşam perdeler kapalı. Ama ay ay sıkıntı basıyor. İki kat perde soğuğu az geçiriyordu ondan. Heh. Oh Ne aydınlık! Ne ferah oldu bir de. Her yayıyor anne aydınlık ondan. İyi ki başımızı sokacak bir evimiz var. Allah kimseyi açıkta koymasın. Öyle dileyelim öyle olsun Elden ne gelir Ben gideyim sobayı canlandıracak bir şeyler getireyim hmm, Daha önce hiç böyle kar yağmamıştı Sen çocukken bir kar olurdu burada Hele doğduğun gece Yanlışım <gülüyor> var gelin hanım Sizi hastaneden çıkardıklarındaydı o tipi <gülüyor> Olacak şey değil Hiç yanılmayacağım bir konu varsa o da budur Hem sen o zaman burada değildin ki sahide anne A -a, Canım ne değişir ...her şeyi buradaymış gibi biliyorum. Az mı anlattınız? Ee anne? Az daha yolda doğuruyordum seni. Ya da ben öyle sanmıştım, tecrübesizlik. Hastaneye vardığımızda saat dokuzdu. Ben gece birde doğmuşum değil mi? Ya, ama ne doğmak. Orasını bir ben bilirim, bir de Allah. Aa, ne varmış bunda bilemeyecek? Ramazan gökten zembille mi indi? Dört çocuk doğurdum ben, 4. Dört. Bir Ramazan'ım yaşadı. Sancıdan öleceğimi düşünüyordum. Hı. Keşke maniye girmeden babamla şöyle etraflıca konuşsaydım diyordum. Senin için endişeleniyordum. <gülüyor> Yok daha neler. Sahipsiz mi kaldıydınız? <gülüyor> Sonra birden verdin. Seni göğsüme yatırdılar. Yüzün gözün şiş şişti. Bense yorgunluktan bayılmak üzereydim. Ama hiçbir şey umurumda değildi. Ben bir insan dünyaya getirmiştim. O zaman hayatta üstesinden gelemeyeceğim... ...hiçbir şey olmayacağını anladım hmm. kızım. Ama büyüttün gelin hanım. Hani duyan da küçük dağları sen yarattın sanacak. <gülüyor> Oracıkta adını Umut koymaya karar verdim. Adın sahide olacaktı. <gülüyor> ah, Ramazan'ım dedi durdu. Ama aslı çıkmadı. O gün bugün benim umudum, ışığım oldun. Denizde ışık var. Ne? Denizde diyorum ışık var Gemi geçiyordur Ses yani babaanne Ben bile buradan orayı senin kadar iyi göremem Ah ah kızım Bu havada Allah yardımcıları olsun Herkes bir dilim ekmek peşinde ah. oh, Umut Kızım yardım et Şunları sobaya atalım ah, Peki baba Neredeydin ayol Dışarıda bu kadar durulur mu hiç Ay Allah korusun donar insan Odunu nereden buldun Bahçedeki sediri parçaladım ne? Bu mevsimde hiçbir işe yaramıyor Sediri mi parçaladım Yazın size yeni bir sedir yaparım artık Elimizdekilere iyi bak sen Gidenin geri geldiği nerede görülmüş Kömür bu ayı idare eder Sonrasını düşünürüz Ay Komşu gördüyse rezil olduk demektir Sen de düşünce mi var Kömür bitince masayla sandalyeleri mi parçalayacaksın Görüyorsun değil mi anne ben bir şey dedim mi şimdi? He? Sen ona uyma oğlum. Bağırır bağırır susar. Sabaha kadar hışır sinirleri bozulmuş onun. Siz insanı çıldırtırsınız. Tamam anneciğim sinirlenme olan olmuş artık. Sen olmasan kızım sen olmasan. Bu evde bir dakika bile durmam Hadi ağlamayı bırak sırası mı şimdi ah, Niye gelmez bu elektrik ah, ah, Hiç bu kadar uzun sürmemişti Babayı <gülüyor> görmüyor musun babaanne Belki de sabaha kadar gelmez. <gülüyor> Ağzından yel alsın sen nasıl çalışacaksın o zaman Aman anne bu vakitten sonra Çalışsam ne olur çalışmasam ne olur Ay, Ne biçim sözü öyle Çalışmanın vakti mi olurmuş ah, Olmaz mı gelin adam Gündüzün akı gecenin yağına değişilmez derler Her şeyin bir zamanı var Bunca zaman çalıştığı yetmedi mi? Bu kadar üstüne düşmeyin. Biraz dinlensin çocuk. Kişi kendinden bilir işi. Senin gibi mi? Benim gibi. Bunca yıl çalıştım. Biraz dinlenmek benim de hakkım. Aa, bırak şakayı oğlum. Birbirinizin dikine dikine gitmeyin. Ne şakası anacığım? Ben aklımdan geçeni söylüyorum. Biliyordum zaten. Neyi biliyordum? Nasıl olsa gecesini gündüzüne katıp çalışan biri var. Neden sıkılacakmışım? Evet. Allah ıslah etsin. Boyunuzca çocuğunuz var. Merak etme. Yakında bir iş bulurum. İnşallah. Hem ben böyle olsun istemedim ki. E, mağaza kapanınca bize güle güle dediler. E, sonra süt fabrikasına girdim. Sonra fırına. Sonra inşaata. E, sen hiç işten kovuldun mu? Ha? Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? E, e? İş olunca çalışmıyor muyum? E, yine çalışırım. Hani nerede iş? İşte orada, atölyede. İnsan yeter ki çalışmayı istesin. Onu da yaparım be. Ama bir tek halı tezgahımız var. Hem ben hayatım boyunca bir ilmek bile dokumadım zelha. Ama istiyorsan... ...halı tezgahına da otururum. Oturmam demiyorum. Ay bu saatte bile kavga etmeyi beceriyorsun. Oh, sen kusurumuza bakma kızım. Ay, herkes kendi derdinde. Ne olacak bu kadının yemeği diyen yok. Anacığım ben de tam bundan söz ediyordum. Bırak o kadar ileri gitme. Nedenmiş o? Oyun mu oynuyoruz burada? Herkesin durumu bilmeye hakkı var. Ne durumu baba? Bir şey yok kızım. Ee, sadece babanın sinirleri biraz bozuk. Var var. Dilinizin altında bir şey var sizin. Bu çocuk yarın sınava girecek Ramazan. Beni düşünmüyorsan onu düşün. Hadi baba ne söylemeye çalışıyordun? Hiç öylesine Beni bilmez misiniz? İleri geri konuşur dururum Aa, işte Çocuk mu kandırıyorsun sen? Pekala Sıkı durun bakalım Büyük an geldi Size gerçeği açıklıyorum Sıfırı tüketmiş bulunuyoruz Ne? Ne dedin baba? Sıfırı bitirdik Koca koca okullara gidiyorsun Bir bunu öğrenemedin mi? Sıfır bile yok elimizde Hiç var hiç Aa, Şaka mı yapıyorsun oğlum İnsanları umutsuzluğa sürüklemeye hakkın yok Her şeye rağmen kimsenin buna hakkı yok ah, Bu yaşımda Bunları mı görecektim Allah'ım ah, Ben ne yapayım Nereye gideyim şimdi Bazen Kendimi lüzumsuz hissediyorum bu evde Aa, Baba İyice saçmalamaya başladın Ramazan Ay. Git yat, yat uyu bari Dil dil konuşma Şu halime bakın Genç yaşımda insan eskisi oldum Hiçbir işe yaramıyorum Hazır yiyicinin biri oldum Hepinizin başının belası Şeytan diyor Al başını git ah, ah, Baban iyi ki bugünleri görmedi oğlum Allah onu ne çok seviyor Bak ne çok her zaman bir çıkış yolu bulunur Yeter ki insan çıkmayı istesin Bunun için çaba göstersin Ben bittim artık Buralardan kısmetim kesilmiş. Siz başınızın çaresine bakın Baba nereye gidiyorsun Ama, baba Hiçbir yere nereye gidebilir ki Ona gel varmamızı kusurlarını bağışlamamızı istiyor Gençken de böyle yapardı Başı azıcık sıkışsa hemen gitmeye kalkar Ne biçim huy ne biçim töre Suyumuzda öyle insan yoktur Gelin hanım Bir boğaz eksik olur Babacım lütfen bizi bırakma babacım Çekil yolumdan ben artık size yarama ah, Bu vakitte nereye gideceksin oğlum Nasıl gideceksin Karı görmüyor musun Dolarsız Senin cezanı versin Ramazan Aa. İşin gücün huzur bozmak Otur aşağı evine çoluna çocuğuna sahip çık Sen bizden böyle mi gördün yavrum Sütümü helal etmem Vallahi Ramazan bak Hay Tövbe yarabbim Mah, ya bırakın, resulallah Bir yere gideceği yok Aa. görürsünüz Koskoca adam kızım Aslan gibi taşı sıksa suyuna çıkarır Şu haline bak Ay, iyi ki babası görmedi Yeter Susun biraz Başım çatlayacak sanki Git gitsene ne duruyorsun Aa, Başı ağrıyormuş gelin Sen de inandın mı ben size söyledim Bir yere gidemez o gitsin de görelim İşi gücü yalan dolan Ben gitsem Ne olur sizin haliniz ha? Hiç sizi böyle bırakır gider miyim ...bunları düşünmüyor muyum sanıyorsun? Düşünmüyorsun. Sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Akşama kadar televizyon seyret, öğlene kadar uyu. Bu böyle ne zamana kadar sürüp gidecek? İnsan biraz çaba gösterir. Elalem kapı kapı dolaşıp iş arıyor. Olmadı, iyi kötü kendisi iş yapıyor. Beni hiç mi düşünmüyorsun? Şu çocuğu da mı düşün... Umut? Umut nerede? Aa ben ne bilirim kızım. Şimdi buradaydı. Nereye kayboldu? Aa. Dur dur dur dur. Ee dayanamadı kaçtı çocuk. Umut. Umut neredesin? Ah, bahçeye çıkmış. Aman Allah'ım donacak orada. Umut? Umut. Ne yapıyorsun burada kızım? Kara bak baba. Bembeyaz. İpek gibi. Böyle bir şiir vardı değil mi? Beyaz ipek gibi yağdı kar. Rüyadı saçlarına bir kızım. Baba... Kavka etmekten ne zaman vazgeçeceksin? Ben... Elimden geleni yapıyorum ama... Anneni biliyorsun işte... Çok çabuk sinirleniyor. Sinirlenince de gözü hiçbir şeyi göremiyor. Şuraya bak... Titriyorsun... Buz gibi olmuşsun... Üşüteceksin içeri girelim. Sen... ...birazcık hoşgörüyü hak etmiyor mu? Ya ben... ...bana öyle bir bakışınız var ki... ...yerin dibine geçiyorum. Sana öyle geliyor baba. Kimsenin sana bir şey dediği yok. Kimse sana öyle bakmıyor. Benden utanıyorsun. Bunları nereden çıkartıyorsun baba? Sen benim bir tanecik babamsın. Söz ver bana. Bir daha kavga yok. Elimden geleni yaparım kızım. Babam! <gülüyor> Uzadı bu kesinti Olsun varsın Yatsam uyku tutmazdı zaten ah, Ramazan ah. Ah. Söyle Şimdi ana Gel azıcık omuzlarımı ver oğlum Aman kazık gibi tutuldu kör olası Ah bu kireçlenme. Ah. Tamam ana ah. Şöyle biraz öne doğru eğil ah. Ah. Ah. Tamam tamam Şimdi arkana yaslan anacığım Yaslan yaslan Böyle mi? Ah. Güzel uh, uh, uh. Erkek doğurmak varmış Ne o yoksa benden usandın mı anne? <gülüyor> Hayır güzel gözlüm Benim laf olsun torba da olsun Ay. Erkek Ay. evlat pek naz çekiyor Ay. da Aldırma anacığım Aldırma sen Heh, Böyle iyi mi ha, İyi iyi Elin kolun dert görmesin aslan oğlum benim Sağ Ay. olasın anacığım Sağ olasın. Ramazan Efendim ana Bu yaz beni memlekete götürecek misin He Baba mı? Eh, Başka memleket mi var <gülüyor> Bilmem ki ana Neyle götürecek Bırak anne hayal kuruyor görmüyor musun Ölmeden bir kere daha Kara bebek bağını görmezsem Gözüm açık gider Ah inanmazsın rüyalarıma giriyor Ay oğlum Yaylamızın yokuşları Elma ağaçları Kestane ağaçları Subaşlarına varıp varıp Duruyorum Uyanıyorum, ah, doyamıyorum oğlum, doyamadan uyanıyorum, her yanım kekik kokuyor. Ah. <gülüyor> gideriz ana, sen merak etme. Bu yaz gidelim ama, ne olur ne olmaz. Tamam, bu yaz gideriz. Allah senden razı olsun İsterim ki hep beraber gidelim ama ee, Oldu olacak bir araba alalım öyleyse Oralara arabasız gidilmez Niye öyle söylüyorsun <gülüyor> anne Alsak fena mı olur Keşke bir arabamız olsaydı. Ben de okula onunla gider gelirdim. İstediğimi arabama alır, sevmediklerimin yanından basar geçerdim. Aa, aa, ne güzel olurdu. Bak sen, neler de kuruyormuş. <gülüyor> Belki bir gün bizim de arabamız olur. Aa, olur tabii, neden olmasın? Senin Ali'den neyin eksik ayolum? Bir doluştuk mu arabamıza? Vrum, ver elini. Bebek bu Oradan baba ne güzel Duvanlı duvanlı görünür Aç tavuk oh. yemini arpa ambarında sanırmış Anne Ay, oh. Senin istediğin bir şey yok mu Şöyle. Şöyle keşke olsa dediğin Ben olmayacak duaya amin demem kızım Ay. Ben keşke elektrik gelse de Gitsem iki üç ilmek daha halı dokusam da Diye hayal kurarım An Aman anne Ay oğlum yeter artık sağ ol Elin kolun dert görmesin inşallah Fark etmez hmm. ana istersen daha ovabilirim Yok yok benimki yeter artık Sen git biraz gelin hanımın omzunu ver. Hadi Bu da nereden çıktı şimdi hmm, Evet evet Aa, Yok yok istemem. istemem Alışırım alışırım. sonra her zaman isterim Nereden bulacağım o zaman Hadi gel Zeliha uzatma <gülüyor> İyi peki Ben şöyle oturayım da ha, Oldu işte Gel bakalım azıcık öne eğil Tamam yaslan bakalım Of, of of of of omuzların of, taş gibi oldu Of olur tabi Sabahtan akşama kadar o tezgahın başında Kim otursa olur Kızım, aa, Ama gelin aa. hanım Kim diyor sana orada otur diye Ha? <gülüyor> Öyle sabahtan akşama kadar <gülüyor> ee, Kıyıda köşede milyonlarım Milyarlarım olsaydı Oturmazdım elbette Pala, ne milyonu milyarı aa, Kimin var Hadi hadi Hepimiz birbirimizi biliyoruz Gözümüz yok canım Aa, Üstüme Aa. iyilik sağlık Ramazan ne diyor bu Aydın'daki arsayı diyor herhalde anne Okulu bitirince babaannem o arsayı bana verecek Ben de satıp büro açacağım Avukatlık bürosu Umut avukatlık bürosu Değil mi babaanne <gülüyor> Ne güzel söylüyorsun Umutcuğum O benim kefen param He, Ona da karışılmasın artık canım Tamam anne tamam Sana bir şey diyen yok Kendi kendine gelin güvey oluyorsun ha, Hem ben araştırdım o arsa sit alanındaymış Satsan <gülüyor> beş para etmez Üstüne bir şey de yapamazsın Zaten yakında kamulaştırılır. Aa, satıp savup kara bebek ev alacaksınız o başka. Ay, ay ay ay dikkat etsene Ramazan canımı acıtıyorsun oh. ya. <gülüyor> Özür dilerim, dalmışım. <gülüyor> Yorulduysan bırak. Neden yoruluyum, neden yoruluyum canım... ...şu kara bebek bağını düşünüyordum da... Ha, sen de biliyor musun araları? Ben on yaşındayken... ...Babadağ'dan aydına taşındık... ...ama sonradan babam birkaç kere götürdü. Gezdirmeyi pek severdi rahmetli. Ağaçlık duyar. O kadarcık mı? Hani suları... ...elma ağaçları... ...kara üzümleri... ...yayla evleri... ...kekik kokuları... Ah, ah, benim çocukluğum, gençliğim. Babanın gençliği. Ben hep böyle miydim yavrum? Ben de çocuk oldum, genç kız oldum. Koştukça kol gibi örüğüm hoplardı sırtımda. Koştukça örüyor hoplayan o kız nerede şimdi? He? Kara bebek bağında mı? Ak yol yaylasında mı? Nerede, nerede? Nerede? Üstüne varma Ramazan Son günlerde hep böyle para o ağlıyor ah, Siz ne bileceksiniz yavrum Rahmetli beni pencereden görmüş bir kere Sokakta kaydırak oynuyormuşum Görüş o görüş Beni istettiler <gülüyor> dedem vermedi Beni istettiler dedem vermedi ee, Şanı var dedemizin Yörük Ali Efe'nin kızanlarından Sarı Salih Efe Ondan kız almak kolay değil <gülüyor> Dünyanın altınını saydılar da öyle razı ettiler dedi mi? Dünyanın altınını saydılar da öyle razı ettiler dedi mi? Kız, ne mıldanıp duruyorsun öyle? Hemememem. Hem, burnundan burnundan bir diyeceğim varsa açıkça söyle. Umut <gülüyor> O altınlar nerede diyordum babaanne? E, şimdi hora geçer. Ah, altın mı kaldı kızım? Hepsi gitti Hitler harbinde. Siz yokluk görmediniz ki. Kıtlık nedir bilmiyorsunuz Dağlardan ot topladık yedik aylarca Un yok şeker yok Şimdikiler ellerindekinin değerini bilmiyorlar Dedem sahip çıktı Topladı hepimize baktı Nerede şimdi öyle insanlar Atatürk'ün huzuruna bile çıkmış zamanında Bizi etrafına toplar anlatırdı hep Çok severdi Atatürk'ü bir Atatürk resmi vardı. Hep başucumda dururdu. Çocukken o resmini düşürdüm. Camını kırdım diye küstü. Günlerce konuşmadı benimle. Sonra bir kendisine... ...bir de bana yeni Atatürk resimleri çerçeveletmiş. Ya hala durur. Gün ne zaman ağrıyor anne? Aa uykunuz mu geldi? Başucundaki ha? resim dedenin armağanı mıydı? Ya... Gözüm gibi saklarım. Benden sana yadigar kalacak. Hiç değilse, gün ağarsa. E, namazdan sonra ağırır gün. Peki namaz ne zaman? Gün ağarmadan önce oğlum. <gülüyor> Aa biraz bu işlerle ilgilenin artık. Yaşınız Kemal'e erdi. Neredeyse torun torba sahibi olacaksınız. Hala namaz ne zaman diye soruyorsun oğlum. <gülüyor> Neden soruyorsun? Sabah bir işin mi var? Yok. Of, bırak artık olmayı yorulmuşsundur Bakın ne diyeceğim Çay yapayım mı Vallahi hiç fena olmaz Sayda anne eh, Aç açına çay mideyi bozar ama Sen de şekerini bol koyarsın anam İyi Çaydanlıkta sıcak su vardır gelin Sabanın üstünde ha, Gördüm. Ha? Umut sen de içer misin yavrum Umut Aa, Uyumuş Bırak uyusun e, Ya sınavı Canım, Kaç gecedir uykusuz bu saatten sonra çalışsa ne olur? İş uykusuna uykusunu alsın. Doğru söylüyorsun. Şu battaniyeyi örtelim ha. üzerine de. Heh. Oldu işte. Uyuyanın üstüne kar yağar derler. Ben gidip çayı koyayım. İyi yaptın. Radyoyu getirdin. Hı. Hmm. Hadi bakalım. Çayımızı içelim de. İçimizi ısınsın. Anne. Hmm. Hadi anne. Çay hazır. Hmm. Ee, uyuduysa hmm. bırak canım. Aman içim geçi vermiş. Şimdi göçük olduk da. Suyun başındaydım. Sırtımı açınara vermişim. Kucağım elma dolu. Uuuh, oh, iri iri, sarı sarı elmalar. Kurumuzu damarlı, mis kokulu. Çay hazır. İç de için usunsun. <gülüyor> Sayın dinleyiciler, şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgemizdeki bazı illerde ilk ve orta dereceli okullar ve üniversiteler iki gün süreyle tatil edilmiştir. Bu iller Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli ve Bolu. Ayrıca İstanbul'daki tüm üniversitelerle Kocaeli Üniversitesi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle öğrenimine ara verdi. Aa, duydun mu? Duydun mu Ramazan? Kızın okulu tatil edilmiş. Duydum duydum. Ay ben bilmiştim zaten. Yo <gülüyor> <gülüyor> oh, rahat rahat uyusun yavrucak. Siz yatmayacak mısınız? Uykun mu geldi anne? Yo. Aç açına gözüme uyku girer mi oğlum? Gün ağarsın. <gülüyor> Ben fırına gidip sıcak ekmek alırım sana. Gün hele. Hangi parayla? Canım Umut'a verdiğimiz para elimizde kalmadı mı? Aa, Ramazan. Buyur ana. Beni götür oğlum. Kara bebek bağına götür. Peki ana. Şimdi değil. Yazın. Kiraz zamanı. Hı hı. <gülüyor> Uyudu. Çayını içmeden mi? ...çok bile dayandı bu yaşta. Ah, bak... ...gün ağrıyor Zeliha. Hmm, evet. Ne düşünüyorum biliyor musun? Hmm. Sabah Ali'nin yanına gidip konuşayım. Onunla kardeş gibiyizdir. <gülüyor> Balığa mı çıkacaksın? İyi ama sen o işlerden hiç anlamazsın ki. Canım, onlar balıkçılığı... anılarının karnında mı öğrendiler? Hani insan adamdır... ...yardım eder, öğretir... ...onun teknesiyle çıkarırsa... Ne dersin? Olur, neden olmasın? Bakarsın balıkçı olmuş çıkmışım. Seniye de bir tekne almışız. Lan öyle, uçma hemen. <gülüyor> Önce karnımızı doyuralım. Ben de gidip İbrahim'le konuşayım. Ve biraz para isteyeyim. Sen uyumayacak mısın? <gülüyor> Uykum yok ki. Birer çay daha içelim öyleyse. Çok güzel olmuş. Aa, kapı çalınıyor. Aa, bu saatte kim olabilir? Kimmiş? Nazmiye. Ali'nin karısı. Ne, ne diyor? Balık getirmiş. Balık çok çıkmış. Bir de... İnanmayacaksın Ali Ramazan'la konuşmak istiyor diyor Ne zamandır bir yardımcı arıyormuş Ben demedim mi ha Onunla kardeş gibiyizdir Konuşun şimdi de bir aydın türküsü olacak sizlere Şu dalmadan geçtim de Soğuk sular içtim de Yavaş yavaş uyanacaklar Tayyip <gülüyor> <gülüyor> No, Ma şimdi oynadık alkıyor. Ney neynem. Ay! ay, ay, ay, no, ay. <gülüyor> Adam, Sema göktaşının yastığı bir kış masal atlı oyunu denediniz. Yöneten Erdal Küçükkömürcü. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar Zeliha Tülay Bursa. Ramazan Selçuk Özdoğan. Umut Zeynep Yasa. Saide Ümit Sergen. Speaker Rahmi Aygın.